Hani bir ateş görmüştü de ailesine siz burada kalın ben bir ateş gördüm oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti.